Çok iyi. Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömer. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Sevgili Barış Demirel ile birlikteyiz teknik masada ve çok sevgili konum Profesör Doktor Zafer Toprak ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok sağ ol Yağmur. Zafer Bey'le bir süreden beri programı yapmak istiyorduk. Havaların ısınmasını ve bayramın ve tatilinde gelmesini beklediğimiz bu günlerde aslında çok da güzel bir zamanlamayla İstanbul'da deniz sefası konuşacağız kendisiyle. Malumunuz önümüzdeki hafta bayram tatili. İnsanlar yollara düşecek. Herkes birbirine sormaya başladı. Siz nereye gidiyorsunuz? Ben yüzmeye şuraya gidiyorum. Ben tatile buraya gidiyorum gibi. Biz eski zamanda İstanbul'da kalsaydık deniz hamamları nostaljiler ve plajlarla ilgili aslında sizin henüz gerçekleştirdiğiniz devam eden para Müzesi'ndeki 26 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan İstanbul'da Deniz Sefası, Deniz Hamamından plaja Nostalji sergisini konuşmak için sizi misafir ediyoruz. Nereden nereye geldik diye de düşündüren de bir sergi aynı zamanda. Çok teşekkür ederim Yağmur. Şimdi dediğin gibi tam zamanında açmışız bu sergiyi. İlgiden... Memnunuz, çok e, diyelim e, e, geçen e, ayın başından beri sergi e, açık. E, önce ben istersen bu sergi konsepti nasıl oluştu, biraz onlardan söz edeyim. Nasıl bir gelişim gösterdi? E, şimdi e, Peren Müzesi'nin bir e, aneks birimi var. İstanbul Araştırmaları diyelim enstitüsü ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü İstanbul'a üzerine uzmanlaşan ve aynı zamanda görsel toplayan bir mekan. Fotoğraf, zengin bir fotoğraf koleksiyonu var. Aslında teklif onlardan geldi. Ama niye bana geldi onu söyleyeyim her şeyden önce. Bu... Pera Müzesi'nin kadrosunu ben çok eskiden beri tanıyorum çünkü daha önce Yapı Kredi de e, bu kadro faaliyde Pera Müzesi e, kurulmadan önce ve biz birçok sergiye Yapı Kredi adına e, Galatasaray meydanında bu kadrolarla yapmıştık. İşte Cumhuriyet'in 75. yıl sergileri, işte Demiryolu sergisi, birçok sergi o mekanda hele meydanı da kullanarak, Galatasaray Meydanı da kullanarak gerçekleştirmiştik. O yüzden birbirimizi tanıyorduk her şeyden önce. Ee, ve onların aklına geldi bu sergi ama ben de bu sergiye hazırmışım. Nasıl hazırmışım <gülüyor> onu söyleyeyim. Şimdi ben e, koleksiyonuyorum aynı zamanda. Geniş bir kitap koleksiyonum var. Osmanlıca geniş bir koleksiyonum var. Şimdi bu e, kitaplar arasında ileride üzerinde çalışacağım bir takım temaları ayırıyorum. E, bu ayırdığım temalardan biri de 19. yüzyılda hekimlerin denizle ilgili yazdıkları kitaplar. Şimdi bu kitaplar ilginç. Şu bağlamda ilginç. Çünkü bu kitaplar aslında Denizi e, hekimlerin hegemonyası altına sokan kitaplar. Yani e, denizi sanki insanlara yasaklayacakmışcasına yazılmış kitaplar. Çünkü bir elli bin tane engel çıkartıyorlar size denize girmemeniz için. Bir kere yaş haddi koyuyorlar. Diyorlar ki yedi sekiz yaşından önce hiçbir şekilde çocuğunuzu denize sokmayın diyorlar. Ya da 45 yaşından sonra Zinhar denize girmeyin diyorlar. İşte girdiğiniz takdiri basur olursunuz şu bu gibi. Anlamıyor muyum? Veya denize girmek için diyelim ee, taşradan geldiniz. Her şeyden evvel 4-5 yıl, 4-5 gün beklemeniz gerekir. O iklime alışmanız <gülüyor> gerekir deniyor. Veya denize girmeden evvel ne yiyeceksin, ne içeceksin, hangi saatte gir, gir, denize gireceksin, anlatabiliyor muyum? Yani öyle. Anlamsız... E, ...diyelim... E, ...bugün için baktığımız vakit... E, ...öneriler var ki... ...insanın tıp bilimine olan... ...güvenini yitirmesine neden oluyor... ...bir ölçüde. İşte yazın bile... ...denize sokmuyorlar sizi. Yaz sonu ve sonbahar başında... ...denize girmeniz gerekiyor. Çünkü o tarihte... ...deniz suyunun ısısıyla... E, ...bir şekilde... ...dışarıdaki ısı eşitleniyormuş. O nedenle o ideal... E, ...vakıtmış. Yani... 50 bin tane e, kural getirilmiş durumda. Yiyeceğiniz, içeceğiniz şeylerden tutun da bilmem işte kum banyosunun nasıl yapılması gerekir. İşte <gülüyor> kum banyosu medd Cesir'den sonra işte deniz suyu kumların üzerine gelip bir ölçüde kumların ısısı deniz suyuna intikal ettikten sonra yapman gerekiyor falan. Yani hakikaten. Bu kitapları ben topluyum, toplamışım uzun zamandır. Ah dedim, ideal dedim. Böyle bir sergide kullanabilirim. En azından Osmanlı dönemiyle ilgili malzemem var diye düşündüm. Ee, öbür taraftan tabii e, uzun süredir küratörlük yapıyorum. Kendi fotoğraf koleksiyonum da var. Orada da zengin bir deniz e, teması var. Şimdi e, İstanbul Araştırmaları e, Enstitüsü ile... ...benim fotoğraf koleksiyonum bir araya geldiği vakit aslında çok zengin bir deniz kültürü ortaya çıkıyor. Ve bu nedenle biz bu işe giriştik, bu işe giriştik. Aslında tabii süremiz epey sınırlıydı ama benim daha önceki sergilerime oranla bu sergideki kadrom çok iyi bir kadroydu. O yüzden çok hızlı çalışabildik. Ve e, e, hedeflediğimiz zamana yetiştirebildik bu sergiyi. Şimdi bu sergide aslında e, denizi en son kertede bir özgürlük simgesi olarak kullanma çabası içerisinde olduk. Hatta orada bir e, e, satır var duvar yazılarımızın birinde. işte kara iktidarı simgeliyor, deniz özgürlüğü simgeliyor şeklinde. Ee, ve bu vesileyle önce biz kendi toplumumuzu değerlendirmeye başladık. Yani bütün gerek e, duvar yazılarımızda gerek katalogda, katalogda bir daha kapsamlı bir şekilde ele aldı. Biz ne kadar denize yakınız? Bunu e, tartıştık. E, çünkü deniz aslında ters eksende baktığın vakit... Batı'da e, erken modern çağın gelişimde çok önemli bir rol oynuyor. Bildiğin gibi Portekizliler, bilmem İspanyollar denizlere açılıyorlar, yeni kıtalar keşfediyorlar. İşte oradan e, Avrupa'ya getirdikleri zenginliklerle Avrupa'da aslında kapitalizm dediğinin olay, olay gündeme geliyor. Yani bütün bu Atlantik kıyısındaki e, ülkelerin bir avantajı var, Atlantiye açılma avantajı var. Biz tabii böyle bir olanaktan yoksun kalmışız. Yani bizim denizimiz işte Akdeniz. Akdeniz'in ötesine açılamıyoruz. Bu tabii bizi bir zaman içerisinde dezavantajlı duruma getirmiş. Nitekim İnebahtı da olsun, Navarin de olsun, yenilmemizin nedeni de o. Çünkü o açık denizlere açılan gemiler çok daha güçlü. Gemiler bizim ee, yani e, kalyonlarla kadırgaların mücadelesini düşündüğün takdirde kadırgalar mağlup mağlup <gülüyor> çıkıyor bu işten. Nitekim de bu savaşları yitirmişiz. Daha sonraki öykülerde de yani denizde de aslında bir şekilde batıyla baş edebilecek donanmamız olmamış. O nedenle biz denizi bir şekilde e, e, daha çok işte... Ee, ...göksuda e, filan yani bir şekilde suda... ...yani suyla olan ilişkimiz son derece problemli olmuş uzun zaman. Nitekim bu sergiyi hazırlamak için Osmanlı dönemine yöneldiğimiz vakit... ...denize giren insan gravürü aramaya başladık. Bulamadık. Yani olsa olsa üç tane, dört tane, iki tane alon bulduk filan. Yani bunlarla yetinmek zorunda kaldık. Çünkü yok. Yani insanlarımız... ...devamlı denizin üzerinde... ...denizin içinde değil. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Yani e, mesire... ...anlayışı doğrultusunda... ...biz denize bakmışız. Onun kıyısına gitmişiz. Gerektiği vakit kayığa binmişiz. Açılmışız. Geri dönmüşüz. Denize girmemişiz. Bu aslında... ...19. yüzyılın... ...ortalarına kadar neredeyse... ...böyle devam etmiş. Tabii batıda da aslında... ...deniz kültürü öyle çok gerilere gitmiyor. Çünkü denize ulaşım sorunu var. Yani ne zamanki batıda da demir yolları inşa edilmeye başlanmış ondan sonra denize ulaşılabilmiş. Ondan önce e, hakikaten e, deniz e, uzak bir mekan olarak algılanmış. Bu da işte 19. yüzyılda demir yolları ile birlikte insanlar batıda da denizi keşfetmişler. Denize girmeye başlamışlar. Bizde de 3 aşağı beş yukarı yani batıdan birkaç 10 yıl gecikmeyle bize de deniz gelmiş ama tabi bizde batıdaki tür bir soyunma özgürlüğümüz yok. Yani insanlar tesettür önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. E, o nedenle bizim e, deniz hamamları ile yetinmemiz söz konusu ilk evrede. Dört tarafı kapalı deniz hamamları. Yani bunların iki türü var. Hususi olanları var. Umumi olanları var. Yani özel ve genel olanları. Hususi olanları daha çok işte yalılarda falan oturan insanların Deniz üzerine e, inşa ettikleri ahşap e, ve ölçeklerde epey küçük. Yani iki bilemedin üçe üç filan bir e, e, hamam. Dört bir tarafı kapalı, ahşap. İskele ile de kıyıya bağlanmış bu hamamlar. Aslında bunlar yazın monte edilip, kışın demonte edilen e, hamamlar. Ve daha çok işte bu yalıların... Aile fertlerinin girdiği hamamlar yani ama burada yüzülmüyor tabii yani insanların yüzme olayı çok daha geç. Buraya daha çok yaz sıcağında ıslanıp serinlemek için insanların girdiği mekanlar keza umumi hamamlarda üç aşağı beş yukarı bu amaçla tabii daha geniş hususilere oranlar. Ama dört tarafı onların da kapalı. Genellikle bunlar çifter çiftler yapılıyor. Erkekler için ve kadınlar için ayrı yapılıyor. Ee, ve e, bunların e, bir şekilde duhuliyesi var. Belirli bir ücretle e, girmeniz mümkün olabiliyor. Ve 1870'lerden itibaren... Ee, ...şehre maneti yani İstanbul Belediyesi... ...bunlarla ilgili bir takım mevzuat çıkartıyor... ...ve İstanbul'un birçok yöresinde... ...deniz hamamları inşa edilmeye başlanıyor... ...ama... Ee, hemen hemen her yerinde yani İstanbul yani bütün bu köprüde bile biz şimdiki Galata Köprüsünün üzerinde hatta Unkapanı Köprüsünün üzerinde de bir takım deniz hamamları var özellikle işte e, denizciler Galata limanına gelen denizcilerin e, dezenfektasyon için kısmen de kullanılan bir takım hamamlar bunlar böyle başlıyor ee, 1870'lerden itibaren bu deniz hamamları oluşmaya başlıyor. Ee, e, tabii e, o tarihlerde e, deniz kültürü de daha yeni yeni doğmaya başlıyor. Yani öyle insanların mayo diye bir kavramı yok. Yani o zaman e, işte e, donlarıyla giriyorlar, bir, yani fanilarıyla giriyorlar, e, kadınlar elbiseleriyle giriyorlar. Yani daha peştamalı bile yani yeterince kullanmıyorlar o tarihlerde takunyalarla falan o şekilde girilen bir takım e, mekanlar bunlar. Şimdi bu süreç aslında e, 1920'lere kadar devam ediyor ama öbür tarafta şunu da hatırlatmak isterim. Denizin başka bir boyutunu İstanbul'da özellikle e, varlıklı kesim diyeyim, kullanıyor. O da e, e, yelken yapıyorlar. Yani, yelken kulüpleri var. Yani ee, ...özellikle mesela... ...Moda Deniz Kulübü'nün evveliyatı... ...öyle bir yapı oluşturuyor... adadaki keza öyle... Ya nimiz var... ...hatta kürek de var... ...yani kürek yarışları falan bile oluyor... ...yani daha önceden... Ee, ...ama yüzme yarışmaları için... ...biz ancak 1920'leri beklememiz gerekiyor... ...ama ondan önce... E, ...burada Florya'yı gündeme getirmem gerekiyor... ...Florya... E, ...hakikaten... Şey olarak yani bir plaj olarak belki başı çekecek bir yer. Anlatabiliyor muyum? Yani Florya'nın özellikle bir deniz, açık deniz plajına dönüşmesi... ...1910'ların sonu 19 gibi, 1920 gibi özellikle Rus göçmenlerin... ...İstanbul'a gelişi... ...Rus devrimi sonrası... ...Rusya'dan kaçan bir takım... ...Beyaz Rusların diyelim... ...İstanbul'a gelişi ve İstanbul'un... ...kıyı semtlerine yerleşmeleri ile... ...bağlantılı. Yani Tuzla'da... ...Florya'da ya da Gelibolu'da... ...falan bu yerlere bu insanları... ...sevk ediyorlar. Bu insanların tek... ...yıkanma olana deniz aslında. Ve o yüzden denize girmeye başlıyorlar. Sereserpe bir şekilde... E, Florya e, da e, bu iş e, başı çekiyor diyeyim. Şimdi Florya'yı aslan biliyor İsta, İstanbul e, e, Hesekene'si halkı Florya'ya daha çok işte oradaki çınar, altı, e, ağaç, çınar ağaçlarının altında işte bir mesire olarak. ...veya orada tatlı su var, oralara gidiyorlar... ...fakat bir noktadan sonra... ...böyle denizde, sere serpe... <gülüyor> ...güneşlenen insanları görünce... ...onlar bir seyirlik olay... ...dönüşüyor bir şekilde... Ee, ...ve yavaş yavaş... ...1920'lerde bizim İstanbul'un... ...yerlisi insanlar da... ...denize ünsiyet peyda etmeye başlıyorlar... ...bu tarihlerde... ...ve... E, ...bir şekilde... ...1920'lerde aslında deniz yüzme yarışmaları filan başlıyor. Hatta Fenerbahçe'den kalkıp daha adalara kadar yüzülen filan bir takım yarışmalar var. Mukavemet yarışmaların yapılmaya başladığını görüyoruz. Fakat işin en ilginç yönü bu... E, ...Florya'nın Florya olmasında çok önemli bir faktör... E, ...Mustafa Kemal Atatürk oluyor... Yani e, oradaki Florya'daki e, deniz köşkü, Gazi'nin deniz köşkü aslında oraya bambaşka bir e, yapı kazandırıyor. Bu aslında mimari açıdan da önemli. Çünkü e, bir şekilde son derece e, modernist bir anlayışla gündeme gelen bir e, deniz e, köşkü. E, şimdi bu şu açıdan önemli Atatürk'ün, Hatta sergide bir takım fotoğraflarını kullandık Atatürk'ün. Ee, üstü çıplak mayo giymiş... ...denize giriyor. Ee, ben araştırdım biraz... ...acaba o tarihlerde... ...başka dünyanın başka yörelerinde... ...devlet reisleri var mı böyle denize giren diye... ...bulamadım açıkça. Yani o büyük bir devrimsel olay aslında. Yani devlet reisinin... ...bir şekilde soyunup denize girmesi. Anladın mı o tarihlerde... Bu örnek oluyor, çok geniş bir kesime örnek oluyor. Yani insanların denizle olan itibatını, bağını kurmalarında bu tür bir Atatürk'ün girişiminin önemli bir rolü oynadığı kanısındayız. Nitekim o nedenle sergide de Atatürk'ün fotoğraflarını kullandık. Hatta Kültür Bakanlığı'ndan bir film aldık. O da denize girerken Atatürk'ün denize girdiği gösteren bir film e, aldık. E, hakikaten bu işin e, giderek daha böyle popülerize olmasında önemli bir rol oynuyor. Tabi Gazi'nin o coğrafyada olması başka bir takım girişimleri de tetikliyor. Mesela e, Banyo hattı e, bir noktada insanlara e, olanaklar sağlama çabası içerisinde teşvik etme amacıyla özel e, ...banlıyor biletleri çıkartılıyor... ...içlerinde plaj duhuliyesi de dahil... ...yani o bileti aldığınız takdirde... ...hem geliyorsunuz Floriye'ye... ...hem de denize giriyorsunuz... ...yani böyle bir takım olanaklar... Yaratıyor, ...yaratılıyor... ...karayolu inşa ediliyor... ...hatta İstanbul... E, ...Londra Karayolu... ...yani oradan geçiriliyor filan... ...yani hakikaten büyük bir gayret var... ...denizi... ...değerlendirme çabası içerisinde... ...böylece biz... ...1920'lerden itibaren... ...bu denizi... ...keşfetme... ...olanağı buluyoruz... ...şimdi bu... ...1970'lere kadar devam ediyor... ...neyse neredeyse... neredeyse ...60'ların sonu aslında... ...ve bu dönemde İstanbul'un dört bir tarafında... ...plajlar yapılıyor... ...bu aslında bu plajlar... ...bir noktada mimari açısından da önemli... Muyum? Yani bir süre yağ plajına ele aldığımız vakit. Çünkü aslında biz önce plajı yapıyoruz ama plajla yetinmiyoruz. Plajın gerisine bir gazino yapıyoruz. Hatta onun gerisine bir otel yapıyoruz. Bunlar apayrı bir mimari anlayışı da gündeme getirmiş oluyor o tarihlerde. Ve bu plajlar 24 saat çalışır oluyor bir noktada. Yani insanlar denize giriyor, sonra gidiyor lokantada yemeğini yiyor, akşam oluyor, caz band başlıyor, dansingler başlıyor, dans yarışmaları oluyor, güzellik yarışmaları oluyor, bacak yarışmaları oluyor, her türlü şey <gülüyor> bu mekanlarda ve o tarihlerde hakikaten birçok sanatkarın yani bizim Hafif batı müziği olsun veya Alaturk Al olsun ünlenmesi bu plaj mekanlarında gerçekleşiyor. Yani bir noktada bizim geçmişte işte önce direkler arasındaki o işte Ramazan eğlencelerinde filan bildiğimiz eğlence kültürü daha sonra Pera'ya, Beyoğlu'na filan kayıyor. Ama bir noktadan sonra o eğlence kültürü yaz aylarında tamamen deniz kıyısına bu plajlara bu e, yöneliyor Nitekim eskiden baktığım vakit sırf plaj demiyor mesela plaj ve diyor. anladın mı? yani bir noktada onun birlikte belirtilmesi gere ge gerekiyor. Nitekim insanlar e, bir şekilde e, çıkınlarını oluşturup e, Hatta yiyeceklerini de alarak filan plaja gidiyorlar yani bütün gün e, plajda, ...geçiriyorsunuz. Benim küçüklüğüm... ...çocukluğum Heybeli adı da geçti. O nedenle Sadık Bey plajını... ...çok iyi bilirim. Sabahleyin giderdik... ...7'de 8'de falan, akşam 11'de... ...dönerdik. Yani bu denli... ...yoğun bir plaj. Yani Mars'lık gibi... ...böyle dönerdik yani... ...o tarihlerde güneş altında. Ve bu açıdan aslında... İstanbul'da plajlar bir şekilde insanların boş zaman değerlendirme ortamlarına dönüştü. Yani bir takım plajların ayrı öyküleri oldu. Mesela bu Sadık Bey plajı diyorum ya da orada mesela İnönü çok ünlendirdi. İnönü'nün özellikle sergide de kullandığımız çivileme atlayışı vardır. <gülüyor> Suya öyle <gülüyor> dalışı vardır. Böyle ailesiyle ma aile gelirdi. Benim kendi onları artık kendi anımı anlatıyorum sana. <gülüyor> ma aile gelirdi. Ve bas, bir kravat yani takar mıydı bilmiyorum ama ceketli falan olduğunu gayet hatırlıyorum işte e, ve e, aslında e, o plajda büyük bir itibar görürdü, civilesini e, civilemesini yapardı filan yani e, ve e, yani inönüyle özdeşleşmişti bir şekilde sadık bey plajı e, daha önce de aslında e, Atatürk, türk e, e, kendine yaz aylarında bekan edildiği vakit Bakanlar kürül toplantısı falan da o, oradaki mekanda e, olurmuş. Hatta e, ineni daha önce İstanbul'a trenle gelirken e, Florya'ya e, hava meydanına yakın o zaman o sırada işte e, Yeşilköy hava meydanı. O nedenle uçakla gelmeye başlamış daha pratik olsun diye. E, daha sonra da bir mikted ineni de kullanmış bir aralık Florya'daki plajı. Kısacası e, şimdi. E, plaj dendiği vakit bir Anadolu yakasındaki plajlarımız var. Ee, yani Salacak'tan başlayarak ta Kartal'a kadar giden. E, bunlar arasında Süreyya plajı bir en ünlerinden biri. O, e, Bakireler Mabedi ile ünlenmiş bir <gülüyor> plaj. Şimdi Bakireler Ma Mabedi'nin ee, Bakiresi yok ama o, o, o bütün o yapı karada bilmem kaç metre içeride e, Duruyor denizi asfaltladık ve fa <gülüyor> Bir şekilde betonladıktan sonra ee, Bir Anadolu yakası var Bir Avrupa yakası var O da tabi işte Florya O da kadar uzanan bir yönüyle <gülüyor> Tabi Boğaz'da da çok miktarda plajımız olmuş... ...Kilios uzaktı onu söyleyeyim... ...yani hatta bize şey dediler... ...niye Kilios'u koymadın sergide diye... ...Kilios çünkü benim bu anlattığım tarihlerde henüz gidilmiyordu... ...çünkü özel bir ulaşım aracın olmadığı takdirde Kilios'a gidemezdin... ...ki ben bile yani işte Boğaz içinde hocalık yaptığım sıralarda... ...Kilios'a kendi arabamızla giderdik... ...öyle bir olanak yoktu... Ee, genellikle biz e, yani sar yere kadar plajlarımız vardı e, genellikle büyük derede özellikle çok e, ünlü e, e, plajımız vardı e, e, Tarabya'da keza hemen hemen bütün kıyıda e, girilirdi hatta daha da önce yani ben e, daha da küçükken diyim e, Fatih'te otururduk Fatih'in Çarşambasında otururduk. Oradan Fener'e inerdik aşağıda. Haliç'e Fener'e inerdik. fenerde denize girilirdi. Yani benim çocukluğum dediğim bu 1950'lerin... E, e, ...işte başları... ...yani denize girilirdi. Balık avlanırdı falan. Orada çayhaneler vardı falan. Daha kirlermeden önce. Yani İstanbul'un nüfusunun bir milyon olduğu tarihlerde böyleydi. Yani İstanbul'un dört bir tarafında... ...denize girilirdi. Ama ilginç olan husus... E, ...hekimler... ...daha 19. yüzyılda İstanbul'un daha doğrusu çevre kıyıların nedenli kirli olduğuna dair bir takım e, kayıtlar düşmüşler. Nitekim ben bunları sergide de kullanıyorum. Çünkü sergide bütün bu hekimlerin önerilerini bir takım föyyetler haline getirdik. Duvarları astık isteyen arkadaşlarımız, izleyiciler onlardan koparabiliyor, o föyyetlerden alıp götürebiliyorlar. E, oralarda mesela İstanbul'da ta 19. yüzyılın sonunda, denize girebilecek, girilebilecek yer sayısı o kadar sınırlı ki. Yani işte diyor bir Fenerbahçe'de girebilirsiniz, adalarda girebilirsiniz diyor. Bir de Boğaz'da Anohtköy burnu, Akıntı'nın yoğun olduğu orada girebilirsiniz diyor. Yani hakikaten e, denizin temiz olduğu yerde e, epey e, sınırlanmış durumda. Kısacası yani bu sergiyi bizim için de bir nostalji oldu. Yani kendi gençliğimizi gençlik yıllarımızı anımsadık. İşte değişik çünkü o tarihlerde hemen hemen İstanbul'un dört bir yanında denize giren bir nesil idik aslında. Ama artık onlar İstanbul 15 milyonu bulunca artık o kıyılarımız denize girilmez bir hale geldi. Artık İstanbul e, e, bayram nedeniyle sen gündeme getirdin. Artık e, çok daha farklı yerlere gidiyorlar. Yani İstanbul'dan kaçıyorlar. Yani denizi e, kullanmaktan çok. E, Valla e, aslında sergide bu yönünü pek fazla vurgulamak istemedik. Yani insanlar bu sergiyi dolaşsınlar daha nostaljik bir... Ee, e, e, bir anlayışla oradan ayrılsınlar istedik sergi ve öyle de oluyor aslında insanlar e, sergiye bir anılarını tazelemek için e, dolaşıyorlar ve hoş anılarla e, ayrılıyorlar bu da e, bir ölçüde serginin avantajıdır e, diyebilirim Zaten serginin son sözü de müzeden çıktıktan sonra denizin kıyısında olmamıza rağmen denizin içine girmeyi bırakın. Denizi dahi göremediğimiz bugün inşaat iskeleleriyle aslında bir son söz olarak kendisini dar, söylemiş dar, oluyor. Dar, dar, dar. diyelim Aslında bu dönemde böyle bir dönemde hele ki böyle bir yaz döneminde İstanbul'da çok... Aslında kendi sözünü söyleyen ve kıymetli bir sergi olmuş. Büyük arşiv derlemeleriyle, büyük emeklerle yapılmış olan bir sergi. Hem sevgili küratörümüz, konuğumuz Zafer Toprak hocamıza teşekkür ederiz bize gelip hikayesini anlattığı için. Hem de peramüzesine teşekkür ederiz, tebrik ederiz. 26 Ağustos tarihine kadar bu sergi hikayesini dinlediğimiz İstanbul'da Deniz Sefası, Deniz Hamamı'ndan plaja nostalji sergisi devam edecek. Açık Mimarlığı dinlediniz. Ben Yağmur Yıldırım. Te çok teşekkürler Zafer Hocam. Barış Demirel'le birlikteydik teknik basada. Hepinize sevdiklerinizde mutlu, keyifli bir bayram tatili geçirmenizi ben dileriz. Ben teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdikleri için Açık Radyo'ya ve sana ve ekibine çok sağ ol eksik olma. Biz teşekkürler. Hoşçakalın. İyi günler. Herkese iyi bayramlar. Very good. Açık mimarlı. mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenkdemir, Yağmur Yıldırım ve Yelda Akın. Katkılarından dolayı Kalebodra teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun.